Abdest duaları ve manaları Sual Abdest dualarının Arapçasını bilmeyen, Türkçesini okusa caiz midir? Başka bir şey okuyabilir mi? Her uzvu yıkarken nasıl dua etmelidir? Cevap Abdest dualarını bilmeyen, Türkçesini okumalıdır. Türkçesini de bilmeyen, kelime-i getirir veya bildiği başka duaları okur. Mesela, Rabbena Atina'yı okur. Önce eûzü besbele çekilir. Bize İslam dinini veren, imanı ihsan eden ve suyu temizleyici, İslam'ı nur kılan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun denir. Her uzvu yıkarken, aşağıdakiler gibi dualar okunur. Ağza su verirken, Ya Rabbi, Kur'an okurken, seni anarken, sana şükrederken ve ibadet ederken bana yardım eyle. Burna su verirken, Ya Rabbi, cennet kokusunu nasip et. Cehennem kokusundan uzak tut. Yüzü yıkarken, Ya Rabbi, bazı yüzlerin ağarıp, bazılarının karardığı günde yüzümü ağart. Sağ kolu yıkarken, Ya Rabbi, amel defterimi sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolay eyle. Sol kolu yıkarken, Ya Rabbi, Amel defterimi sol tarafımdan ve arkamdan verme ve hesabımı zor eyleme. Başı mesederken, ederken, Ya Rabbi, beni arşının gölgesinde barındır. Kulakları mesederken, ederken, Ya Rabbi, hak sözü dinleyenlerden ve en güzeline uyanlardan eyle. Boynu mesederken, ederken, Ya Rabbi, vücudumu cehennem ateşinden azad eyle. Sağ ayağı yıkarken, ya Rabbi! Sırat köprüsünde ayaklar kaydığı günde ayaklarımı kaydırma. Sol ayağı yıkarken, Ya Rabbi! Amelimi makbul eyle, günahımı affet. Abdest bitince, Ya Rabbi! Beni tövbe edip günahları affolanlardan eyle. Sonra kelime-i şehadet okumak iyidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Güzelce abdest aldıktan sonra, Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyene cennetin 8 kapısı açılır istediğinden içeri girer. Sual: Kitaplarda abdest alırken yüzü yıkarken şu dua, kolları yıkarken şu dua okunur deniyor. Bahsedilen dualar hızlı veya yavaş okununca o sıraya denk gelmezse mahsuru olur mu? Cevap: Mahsuru olmaz. Abdest duaları. Sual: Abdest duaları ve anlamları nelerdir? Cevap: Abdest alırken dua okumak veya her uzvu yıkarken kelime-i şehadet getirmek müstehaptır. Arapçasını bilmeyen Türkçesini okur. Abdest duaları ve anlamları şöyledir. 1. Abdeste başlarken şu dua okunur: Bismillahil Aziim, velhamdulillahi ala dinil Islam ve ala tefikil iman, Elhamdülillahi lze ce'alel ma'e tahuren ve ce'alel İslam'e nüren. Azim olan Allahü Teâlâ'nın adıyla başlarım. Bize İslam dinini veren, imanı ihsan eden, suyu temizleyici, İslam'ı nur kılan Allah'a hamdü senalar olsun. 2. Ağza su verirken. Allahüm mesqini min havdi nebiyike ke la ezmeu ba'dehu ebeden. Ey Allah'ım, içtikten sonra bir daha hiç susuzluk duyulmayan Havz-ı Nebi'den içir. 3. Buruna su verirken Allahümme erihni râihatel cenneti ver <gülüyor> zükni min ni'amiha ve Turihni, türihni râihaten Ey Allahım! Cennet kokusunu koklat ve beni cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokularından uzaklaştır. 4- Yüzü yıkarken Allahümme beyyit veçhi binûrike yevme tebyaddü vecuhu evliyaike Vela lâ tüsevvid vecihi bi zunubi yevme tesveddü vücuhi adaike ey allahım nurunla evliyanın yüzünü aarttığın gibi benim yüzümü de aart düşmanlarının yüzü karardığı günde yüzümü günahlarımdan dolayı karartma 5 sağ kolu yıkarken allahümme atini kitabi bi yemini ve hasibni hisaben yesiren Ey Allah'ım! Kitabımı sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle. 6- Sol kolu yıkarken Allahümme la tu'tini kitabi bi şimali ve la min verai zahri ve la tuhasibni hisaben şediden. Ey Allah'ım! Kitabımı solumdan ve arkamdan verme, hesabımı zor eyleme. 7- Başı mes ederken Allahümme harrim şari ve beşeri alen nar Ve ezillani tahte zilli arşike yevme lâ zille illâ arşike. Ey Allahım! Vücudumu ve saçlarımı cehenneme atma. Başka gölgenin olmadığı günde, arş-ı gölgesinde gölgelendir. 8- Kulaklar mesedilirken Allahümme cealni minellezine lezîne unel kavle, feyyet tibûna ahsenehu ey allahım beni sözü dinleyip en güzelini tutanlardan eyle 9 enseyi mes ederken allahümme atik rakabeti minen nar <gülüyor> ey allahım boynumu ateşten azat eyle 10 sağ ayağı yıkarken allahümme sabbit kademeye ale sıratı yevme tezillü fihil aqdamu. Ey Allah'ım, ayakların kaydığı günde Sırat'ta ayaklarımı sabit eyle. 11. Sol ayağı yıkarken. Allahümme la tadrud kademayya ale sıratin yevme tadrudu kullu akdami adayike. Allahümme ceal sayi meşkuren ve zenbi mağfuren ve ameli makbulen ve len tebure. Ey Allah'ım! Sıratta düşmanlarının ayaklarının kaydığı günde, benim ayaklarımı kaydırma. Çalışmamı meşkur et. Günahımı affet. Amelimi kabul et. Ticaretimi helal et. 12- Abdestten sonra Sübhaneke Allahümme ve bihamdike, eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke, la şerike leke, estağfiruke ve etübi ileyke, Eşhedü en ilaha ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Ey Allah'ım, seni hamdinle, tesbih ve tenzih ederim. Senden başka mabut olmadığına, bir olduğuna ve şerikin ortağın olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın senin kulun ve resulün olduğuna şehadet ederim. 13. Abdest aldıktan sonra Kadir Suresi'ni okumak ve salavat getirmekte çok sevaptır. Üç hadis-i şerif meali. Abdestten sonra Kadir suresini okuyanın elli yıllık günahı affolur. Abdestten sonra Kadir suresini bir defa okuyan sıddıklardan, iki defa okuyan şehitlerden yazılır. Üç defa okuyan peygamberlerle haşrolur. Abdestten sonra on defa salavat-ı şerife getirenin gamı gider, duası kabul olur.